14 Eylül 2006 Perşembe sabahı bakalım Ankara'da trafik durumu nedir? Şenol Bayrak fır dönüyor Ankara'nın tepesinde trafik durumunu versin diye. Şenol Bey günaydın. Şevgül Ece günaydın. Ne oldu bir kina, konuşuyorsunuz? Ye ye Şen nasıl konuşuyorsun acaba? Şey abi kirayeli konuşuyorsunuz dediği kötü bir anlamda değil yani niye şey yapıyorsunuz yani? Hey, hey. Sen bir tek düzgün konuşuyorsun çünkü biz saçma sapan konuşuyoruz, biz yalan konuşuyoruz, biz boş konuşuyoruz bunu demeye sen sanki. Ben anlamıyorum. Bunu da herkes anlıyor Şevkiler yani bunu anlayan da var, bunu anlamayan da var ama ben anlamayanlar için de tekrar tekrar söylemekle mükellefim. Nedir? Çünkü şey. Bir insanı aldın bir taşıdın tamam çok teşekkür ediyorum ama o insan o zirvede karmaya çalışırken ne yaptın hep topuklarından aşağı çekti topuk dikeni yaptın. Şeral Bey saçma saçma konuşuyorsunuz ne konuştuğunuzu bilmiyorsunuz niye böyle konuşuyorsunuz onu da ben de anlamadım. Devam edecekseniz lütfen hadi 2 dakikada bütün sinirinizi akıtın kapatın telefona gidin. Telefonu kapanıp gireceği her şey bitmiş mi olacak yoksa inşallah niye böyle devredi Şenol Gümbayrak'ın canını çıkan ne Şenol Gümbayrak oyuna mı getirildi diye mi düşüneceksin bunu kararını ver lütfen? Ben verdim Karanışan Hanım ne düşünürlerse düşünürler ya herkes biliyor zaten sizin de manyak olduğunuzu Efendim? Ne efendim ne? Efendim bir şey erkek? Yani ne, ne yapıyorsunuz yapıyorsun siz anlamıyorum ki yani. ben. Ne, ne ne oldu şimdi ya? E şey senin ben sinirlendiğini fark ediyorum şu dakikalarda ve Ürküyorum. E, sinirleniyorum çünkü bir saçma sabah giriyorsunuz konuya. Şeral Bey Ankara trafiğini verecektim. Siz hey be be falan diye konuşmaya başla. Şey. Hebebe -E falan edemez. Ben orada kendimi ifade etme. Suç mu lan? Şeral Bey. No. Ne? Ne o? De? Ama şeyin bak. Keşik keşik konuşuyorsunuz. Evet belki sinirli falan konuşuyorlar. Ama en bir benim bir cümlemim başlıyor. Bir soru var. Şevkileye gel. Senin gibi saçma sen. Hayır! sen Seninle sen, sen öyle konuş. Benim benim gibi konuş şimdi. Ben niye konuşayım sizin gibi ya? Ben mi senin gibi konuşayım? Böyle mi konuşayım? Nasıl anlaşacağız o zaman? Morsan farbesiyle mi? Lütfen Şevkileye gelip bu espri seninle biraz gül. <gülüyor> Evet. Efendim? Gül. Nasıl güleyim ben? Gülse espriye gül. Espriyi ben şey diyeyim. Morse alfabesiyle mi konuşacağız dedim. Şehav Bey harikasınız. Şevki'ye geçin de harikasın canımsın. Günaydın. Ha, hakikaten hiç... Ne oldu? Nereden? Nereye döndü? Hayat böyle. Oradan döner, buradan çıkar ve Şenol Günbayrak en sonunda espri patlattığı noktada espri de bağlanır. Nereye bağlandı espri? E tabii ki e, senin tavsiyelerinle geliştiğimiz bir işten yüzümüzün akıyla da çıktık. Aaa! Aaa! Yeah, ne olabilir? Ya, onu konuşsaydık ya, güzel güzel. Niye böyle konuştuk? Reklamımız güzel olsun diye. Nasıl reklamımız güzel olsun diye. Şimdi Şevki'ye geçeyim. Senin tavsiyeyle otobiyografimizi yazdık. 1500 sayfa. Vay be Şenol Bey. O yüzden iki gündür yoksunuz tabii. İki gündür. Sırf yazıyorum. Yaz yaz ellerim karga gibi oldu. Anlamadık ne demek. Ama evet yani baya yorulduk. Baya yorulduk Şevki'ye. Gözlerim dümen gibi. Ellerim karga gibi oldu. Ama 1500 seyfenin hayatımı da... Kitapçıların raflarında yer alması için hazırlamış durumdayım. Helal olsun bana. Vallahi bravo Şenol Bey. Biraz okumaya başladım. Ya şimdi nesini ok 1500 sayfa nesini okuyacaksınız Şenol Bey. Bir girişini okuyup canını seveyim ya. Öyle bir laf yok ama... E işte canını sağırsın o zaman. Kapatıyor muyuz yani? Gözünü seveceğim. <gülüyor> tamam iyi hadi hadi oku tamam. Sevgiye gel ama böyle bir şey sen de ne duydun ne duym duymaya hazinledin böyle bir şey bekleyen de yoktu böyle bir şey de ülkelerde çok onu da en başta söyleyeyim öyle de muhakkak öyledir Şevval Bey ülkeler çok girişini okuyorum sadece sayfa bir sevgiye gel dinle Kulaklarını dört taş dinle var mı Şevval Bey vermiyorum sevgili dinleyiciyle siz de dinleyin lütfen. Sayfa 1 diyorum. Giriş bölümünden sayfa 1. Şenol Günbayran maceralarla doğruluğu hayatında aşk da var mıydı yoksa yok muydu diye başlayacağım bir soru. Anlamadık. Daha nasıl yani şey? Başlık giriş. Tamam. Bu aşk mı var mıydı? ne O ne? O metnin ana fikri. Yazdınız mı onu? Ya, ona okuyar anlayacak. Tabii. Evet. Yeah. Şevki'ye gel hazır mısın? Hazırız Şevki Bey hadi başlayalım. vaktimiz doluyor ya. 1977 yılını bir düşündüğünüz zaman kaç yaşında olduğumu nerede bileceksiniz? Hiç de zannetmiyorum. Belki biraz yakın akrabalarımız, komşularımız, annemleri falan arkadaşları bu tarihi biraz hatırlar gibi olabilecektir. Ama sizler nereden hazırlayabilirsiniz? Hiçbir taraftan. Ya da kitabımı okuduğunuz için. Sen öyle siz 77 doğumlu diyesiniz ki. 77 doğumlu değilim zaten orada bir espri var. 77 yılda kaç yaşındayım onu söylüyorum. He. Peki 11 desem sevgili okuyucularım neresiniz? Hmm, bazılarınızın dudak büktüğünü görüyorum. 11 Ekim veya 12 Ekim'i bağlayan bir geceye düşünen bir tarihe 1970'i de eklediğimize göre kimi Doğmuş olabilir? Anacım! <gülüyor> Anacım! Ya kimi Doğmuş olabilir? Siz şimdi tek çocuk olduğunuza göre. Tek çocuk olduğuma göre evet. Sizi mi doğurmuş? Sizi doğurmuş olabilir. Bu da 11 Ekim 1970'te beni doğurmuş olabilir annacığım. Teşekkür ediyorum kendisine. Böyle başlıyor kitap. Böyle başlıyor. Önden Bu da Bunda her gün bir bölüm okuyorum. Her gün bir böyle bir şey gibi bir şey okuyorum. 1500 gün boyunca 1500 günümüz garanti. Artık ne konuşacağız diye sormana gerek yok. Kaçinci sayfadayız diye sormdun. 7566'ya geçeyim. Hadi canım gözünden öpüyorum seni. Kitabın kapağını konuşacağız yarın böyle gün hazırlanın. Günaydın. Günay ay aydın dün konuştuğumuz gibi Altın tamam mı? Satır, etin PIN adresi. Ne konuşmayacağım? Kredi kartı geçerlidir. Altın ne? satır. Ne spor gündeminin Unutmayın. Kısa öz değil, işte komik olacak bir de ya. He. Ama spor gündemi komik değelse ben ne yapacağım? İşte onu espri yapacaksınız. Şikayet Çok geldi. Bilmiyorum ederim. ne yapacaksınız? Bana göre komik olan bir şey. Hayır size göre değil. Herkese komik gelecek bir şekilde olacak. Hayır olmuyor demiş abi. Yoksa herkesin kafasına top atmak sizin espri anlayışınız biliyoruz. Tamam e onu yapma Hiç başka bir şey yaparız. Ama yine bana komik bana, bana, bana, gelmeyen bir şey mi yapalım? Demirci abi nasıl bu noktaya getiriyorsunuz ya? Dinleyenlere hoş vakit geçirtecek komik öğelerin yer aldığı bir spor gündemi olsun diye yazı geldi işte. Radyo yayın kurulu toplantısında. Tamam. Onu söyledin de dün telefon edin. Şimdi bana ben mesela benim komik komik oluyor bazı yaptığım şeyler evde falan. çok gülüyor. Çiçek ablan gülme Heh, O zaman şöyle diyelim. Ha. Zira nedir? Bir maymun. maymun zaten güler. Evet. Kara dediğin nedir? İblis. Onun güldüğü şey de insanlık için iyi değil. Oğlan. Peki. Evet. Çiçek ablanın gülebileceği şeyler. O normale en yakın insan. Anlıyorum da canım Çiçek ablanın ben bugüne kadar bir şey yaptım da güldüğü zamanlar oldu. Ama onlara ben hiç ana dedim. Bunu yapayım da Çiçek ablan gülsün diye yaptığım şeyler değildi ki. O zaman Çiçek ablayı güldürmeyecek şeyler yapmayalım yayında. Onu yaparsak belki en azından bir yerden başlamış oluruz. Yoksa ben müdahale etmek zorunda kalacağım. O zaman ben böyle durayım. Ya siz konuşun işte arada da espriler yapın. İşte Komik olsun istiyorlar Demircan abi sırf, sırf gerilim var diyor Habire oyunlardan bahsediyorlar Habire kavgalardan bahsediyor Biraz böyle esprili mesela şimdi, TRT FM'de oyunun kuralı gibi bir program olsun diyorlar Şimdi şunu baştan söylemem herhalde gerekli ee, Şimdi özellikle futbolda dediğin şey Futbolda dediğin evet. şey sen mesela toplaya oynanıyor, maçlar oluyor. Ona ne diyorsun? Futbol. İşte ben de onu diyorum. Senin ve senin gibilerin futbol dediği şey, futbol olarak izlediğiniz şey maalesef, maalesef. <gülüyor> ne oldu? Komik miydi bu? Değil Değildi. Sinirden gülüyorum ben. Evet. <gülüyor> Çünkü ben hiç öyle komik olsun diye anladım. Anladım. Ama sen mesela bu komikti dersen her yaptığında ben ona göre bir şey belirlerim. Tamam. Ne Dinledik, ne derdik? Bizim futbol olarak izlediğimiz şey maalesef, maalesef dedik. Maalesef, Evet. hem Türkiye'de, ülkemizde, hem Ankara'da, burada hayali, hem benim oturduğum evde sadece futbol değil. O yüzden... Alo? Dinliyoruz denizen. Güldün mü? Güldü ki evet. Gözmedim. O yüzden de ben de çok özür derim ama salak gibi çok açık konuşuyorum. Çalık gibi, manyak gibi. Burada sadece futboldan bahsetmem. İçinde gördüğüm oyunları da tek tek söylemekten çekinmem. Bacağımı, bacağımı, bacağımı vursalar bile. Bacağınıza niye vuruyorlar Demircan abi? E, işte sen gözün kapalı dur. Tamam ba iyi Demircan, bildiğin gibi yap programı. Burada, i̇yi tamam bir hiç bir şey demiyorum. Burada açık açık konuşan kişilerin her, hepsinin ne olduğu? Bacaklarına vuruldu? Doğru mu? Ben bugüne kadar hiçbir şey tele, hiçbir telefon aldı, almadım mı? Almadım. Neden? <gülüyor> Çünkü alo, komik miydi? Yok ben gazda okuyorum. Her bir konuşuyorum. Yok ben gaz bir şey güldüm. Aldım mı? Bacana vuruluz diye almadım. Neden? Neden? Çünkü işte bu yüzden ara bir şey daha olması lazımdı değil mi orada? <gülüyor> yani ben açıkları söylediğim için açık açık kendi fikirlerimi, kendi görüşlerimi söylediğim için bugüne kadar bu olmadı. O yüzden ben diyorum ki futbol oyun değildir arkadaş. Tamam demiş abi. <gülüyor> Şimdi dün alışverişe gittik. Ee, okul alışverişini birazcık onda baş etmek istiyorum. Çocuklarımızın, <gülüyor> e, çocuklarım, <gülüyor> e, karayla cira'yı biliyorsunuz vaziyet açın günü okula yazdırıyoruz. Evet. Yazdırdıkla. Ee, ama benim öğretmeni işi henüz kesin değil. Bu sezon yapmıyor musunuz? Hayır yeni. Dönem bitmiş. konuştum bir bakacağız Demircan Bey dediler. Ee, bana çünkü veriyorlar. Öyle bir okul ki aga. Çok herkes birbirine beğiliyor. Harika bir şey. Çok güzel bir şey. Hiç kimse kimseyi kaptırmıyor, ittirmiyor. Arkadan önünde. Ne kadar güzel. Biz bizim ev gibi değil. Çocuklarda bir şey öğrenecek gibi düşünüyorum ben. Şimdi bunun için cireyle karaya ben dedim ki aynı çantayı kullanın arkadaş dedim. Hakikaten zaten ne götürüyorlar okula ya? Zaten ne götürüyorsun dedim. Aynı ben şey dedim şöyle büyük bir çanta alayım dedim. Onu dedim ikinizin eşyasını da dedim. Yine ağa hoş diyor, "Her ben askılı çanta istiyorum." Nasıl diyor Demijan abi, mafyum bunu? Böyle sırtını gösteriyor. E tamam askılı çanta bonç çanta ile mi gönderiyorsunuz çocukluğ? Normal şaplı çantayla gönderiyorum. Aldım bir askılı çanta ya. Ucuzla da artık şey yapmayın. Yani onun da bir sürü gözü var. Mesela bir, biraz boyu büyük, uzun Tam doğru ama onun renkleri benim daha çok hoşuma gitti. Ne renk demişsin işte abi? Hep işte böyle mavi, siyah, sarısı var, böyle kahramanası var, lacivert var, bayağı var, acaba falan bir renk. İş tarafında bozuk koyma cemi var. Hem onlar okula gitmediyceğim. Cumartesi buranın pazarı ya. Evet. O pazara çıkacağız biz arkadaş o çantaya. Hep bu cila aldırıyor kara. Doğru. Normal saplı çanta zira. Para daha konuşamıyor ya her şey zira. Diyor ki bu diyor, sapı buradan şökülür diyor. O ipliklerle şey yapmışlar. Evet. Ipliklerle. Onlar şökülür. Şökülürse iplik memede diktiriyoruz arkadaş. İplik memede ne günah duruyoruz? Bizim İ burada. İplik memet ne ya? İplik memet var ya bizim mahallede. Terzi mi? Terzi değil de. Böyle her şeye diktirir bir açık. adam. Ha, kocaman bir şey var. Bayağı bir dükkanı var Siz ona dik bir diktiniz arkadaşlar Efendim en son ziyaret itirazı Bu pazar çantasıymış E pazar çantası olsun Ne olacak okul çantası Diye ayrı bir şey mi var abi. Okul satayım. çantası kaç lira Senin haberin var mı dedim Ondan sonra lan nereye geldi dolaştı Nereye geldi Benim kazandığım paralar nerede Lan manyak abi, Bir dakika şey... demeci abi maymun da haklı şimdi Bütün yaz çalıştı animatör olarak ne, ne çalıştı 5 gün çalıştı geldi hey, Dünya kadar para kazandı Nerede, nerede dünya kadar kazandı Nerede O ne kadar bir tane et vardı Ben ondan önce evden kira istedim mi ondan Zileden Doğru Kira istedim mi yediği yemekleri O tırmaladı çocukken Tırmaladı koltukların döşemelerini İstedim mi ha, Yaptırmadım o, Ama istedim mi İstersem istedim Kapıları çizdi, ya kaşınıyor. Benim tırnaklarım daha yeni çıkıyor diye. Oraları istedi mi? Ne ne yapalım şimdi biz yani? Ne yapacağız? Bir mi? tane fıkra anlat bari. Bir saçma Hı -hı. sapan gene konuştu değil. Ne spor ne bir şey. Komik Hı -hı. desem komikti. Senin derdini mi dinleyeceğiz ya? Ben komik konuşmak için konuşmadım ki. Ben komik konuşmak isteyeceğim onu konuşurum. Konuş bir komik konuş ya. Şimdi mi? He. Onu yarın konuşacağım. Çünkü hazırlanmam lazım biraz. Eee ne oldu şimdi? Çanta falan Mesela da alalım çocukları. Mesela şöyle bir şey düşünüyorum komik hazırlansam. Ne? Alo? Alo? Alo? Evet. Mahmut. Ne Mahmut'u Demircan abi ya? Bak işte şimdi konuşunca olmuyor. Ama yarın bunu onu yapacağım yerlerde sürünürsün gülmekte. Yarın son şans Demircan abi bak yarın komik bir şey olmazsa. Yapacakmış. Pazartesinden itibaren biz başka isimlerle görüşmeye başlayacağız. Yeni yayın dönemi yaklaşıyor. Yarın o zaman fıkra anlatayım ben? Fıkra mı olur artık? Skeç mi yaparsınız? Ne yaparsınız bilmiyorum. Sporlu fıkra. Nostajy'i anlatayım mı? Anlat. Ha. Yarın nostajy sevgili Şu Futbol dünyasından nostaljik görüntülerle karşınızda olacağız. Hızı güzel <gülüyor> miydi? Güldün değil mi? Haa güldüm. <gülüyor> Derinle heyecanla bekledim demiş hanım. Çok güzel olay yapma. Günaydın. Günaydın dın dın dın. Günaydın dın dın dın. Bu şarkıyı mı dinlemek istersiniz sevgili dinleyiciler? Yoksa... Dünyadan ve Türkiye'den en son gelişmelerin gazetelere yansımasını bana kalırsa onu dinleyelim buyursunlar efendim. Hoş geldiniz <gülüyor> tüdyomuza. Hoş bulduk Hoş efendim. Günaydın. Günaydın. Yoğun bir gündem. Of. Bugün günlerden 14 Eylül ve yani bugün son gün. O derece. Vereceğimiz haberler için son gün. Oktay istersen sen başla. Hızlı bir şekilde girelim çünkü e, geç kalıyoruz. <gülüyor> Ben vereyim o zaman. Hadi Veriniz. sen ver Fahir ya. İlk Çünkü vereceğim. benim haberlerin hepsi yurt dışından. Maalesef benimki de öyle. Ee, i̇lk olarak e, şöyle bir haber verelim. Çok önemli. Geniş bir dosya var bir de küçük bir dosya var. Önce küçük dosyamızı verelim. Küçük verim. dosya, verelim. Sempatik dosyamız. <gülüyor> küçük dosyamız. Küçük bir küçük. dosyamız varmış dosyamız. Artvinli çiftçiler. Hayda. Artvinli çiftçiler. Şu anda Artvin'de bir yasak uygulanıyor. Ne yasa olabilir? Ee, ne Çiftçilik. yasağı? Çiftçilik. Çiftçilik yasa değil. Oktay. Çiftçiler. E... Maalesef Al Bilemem. yasağı uygulanıyor. Ne avlayamıyoruz bu dönemde? Ayı avlayamıyoruzdur büyük ihtimalle Doğru ya. ayı avlayamıyoruz. Ama ya ayı kim nasıl alıyor ben onu da anlamıyorum ya. Avlayıp ne yapıyorlar onu bilmiyorum. Hani Oo. mesela geyik avlasan yersin. Ayıdan hani pos. Prestij prestij. Prestij meselesi Hı -hı. mi? Ayı avlama prestij. Ben bir sohbette duymuştum. Hatırlıyorsunuz Kimden daha önce sohbet de. sohbet ediyorsun sen ee, Daha önce. Şimdi içinde benim... Oktan böyle alki çok içli dışlıdır. Ne camiası? Avca Yani ben üçüncü bir kişi olarak onlar benim varlığımdan habersizken konuştular ben de oradan bütün ayrıntıları öğrendim ha, Dışarıdan takıldım Tabii canım dışarıdan Neymiş efendim şimdi bu? Şimdi ayı şöyle avlama. oluyormuş yasaklanmış birçok yerde hı. E, zannediyorum Kastamonu'ydu Yanılmıyorsam bu sohbet edenler Kastamonu'da ava çıkmışlar e, işte ayı gizli gizli avlıyorlarmış Mesela kaçak ayı avı mı kaçak ayı avlıyorlarmış hı hı. ondan sonra da işte yüklenip geliyorlarmış köye. ve prestij oluyorlar ve prestij dedi, evet, bir basamak atlanıyormuş yani, yani bizim o çünkü, zaman prestij namına hiçbir şeyimiz yok çevrelerini şöyle anlatıyorlardı mesela 8 leşi var 10 leşi var İşte onun daha 2 leşi var 8 falan leşim falan. var beni de dahil edersen 9'lu mu diyor <gülüyor> adam işte öyle konuşmuyorlar. Öyle bir prestij şeyi varmış. Artvin'de de isyan mı etmiş halk ne olmuş? Ha, ha, ha. Ayı avlayamıyoruz ya demiş. <gülüyor> Prestijimiz sıfır oldu. Şu arkadaş üç neşte kaldı demiş. <gülüyor> Şu anda av yasağı olduğu için ayılar da maşallah bu sene iyi çalışmışlar. Ayı da rekolte yüksek. Rekolde yüksek olduğu için her taraf artvin dağlar taşlar ayı kaynıyor ayı kaynıyor ve onlar da biliyorsunuz ayıların sevdiği çok değerli maddelerden bir tanesi de bal e, ve artvin halkının bir kısmı da balcılıkla balcılık değil ona ne arıcılık deniyor değil. bravo arıcılık. tebrik ediyorum arıcılık ya, o zaman bir kısmı bir, da halıcılıkla uğraşıyor öyle bir anlaşma yapsınlar yani biz sizi avlamayalım ama siz de bizim Balığımızı balımıza yemeyin. dokunmayın biz bunca zamandır uğraşıyoruz bu balı yapmak için diye şöyle bir şikayet de var devlet ayılarına sahip çıkmıyor ya biz bunları fıracayız ya da eee ayılar, şey, ayılar bizi fıracak diye e, ayıların bir an önce av yasağının kalkmasını ola gerektiği dört gözle bekliyorlar. Bence Başbakanımız çok güzel şekilde verir bu çiftçiye. Ayını da al git gibi. Mesela oyuncak ayıyla yollar. Yani Mesela. <gülüyor> Başka neydi Oktay siz e, hakimsiniz siyaset. <gülüyor> <gülüyor> Çiftçilik Hemen yani. konuyu değiştirelim. Ve işte bu bir ikaz. Güya mikrofonlar yerinden oynadı. Çünkü diye da... mikrofon koymuşlar bizi dinliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Aman ya demek ayva ha. Yazık ya bu hayvanlar zaten yılın belli bir ciddi bir zamanında uyumuyorlar bu, Hakikaten. Alt ay dediğimiz. Uyanamayan ağlamayı mı başlıyorlar kardeşim, Hayvan dinliyorum. şimdi zaten yatıyor. Gidiyorlarmış. Dürtüyorlarmış ayı. Kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk sen. diye vuruyorlar. Bunun nesi prestij? Ben bunu da anlamadım ya. Rezalet ben bu kadar şey. nasıl ürüyorlar onu anlamıyorum. Zaten 6 ay uyuyorlar. Abi o kadar uyusan e sen de kalkar kalkar. 3 ayı da zaten av <gülüyor> Hayır. Bayramıydı, seyranıydı falan. 2 haftalık bir süresi var. Sevdan. O 2 haftada maşallah... Yani sistem tıkır tıkır çalışıyor. Sen mi de bir olay anlattın ya. Evet. Sigarayı bıraktıktan sonra... insan bir coşuyor diye. Coştu diyor. Yani fiziksel... Ayı olarak. bir hem sigara içmiyor hem de altı ay... Sen de uyu abi. Kalkınca var ya. Kalkınca i̇şte. bakıyorsun ki... <gülüyor> oho, düşün altı ay boyunca sabah... Yani, yani her sabah yaşanan bir şey var ya. Evet. evet. Altı ay biriktirip onu yaşadığını düşün. Evet. Ayın yerine koy. Altı aylık bir... Coşku diyoruz. Biz buna. Bir de o coşkuyu arttırmak için ne yaparsın cevizli sucuk yersin efendi. <gülüyor> e bu Bilmiyorum ne yiyor? Bal. Ne yiyorsun? Bal yiyecek. Bal Bir de kaymak varsa. Ve ve deneyiyor bal. Ondan sonra ne? Yiyor? Armut. Armut. Armut. Armut da ne var? Şeker. <gülüyor> çok <da şok> <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Armut'u sizden iyi anlatan olmadı bugün. <gülüyor> o zaman Japonya'dan bir haber verelim. <gülüyor> Bitti. Hayda. Ama daha ağzınızı balta böyle bir parmak bal çalıyorsun. Ya şimdi Baran arar bak Fahir. Cevaplarını hazırla. Fahir abi benim de ayım var. <gülüyor> Coşku diyecek bakalım nasıl açıklayacak Fahir. <gülüyor> Sen be. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın çok teşekkür ediyorum Japonya'da 100 yılın buluşu diye bir e, yeni bir şey bulmuş bilim adamları ya bu Japon adeti mi? bu geleneği mi yani? bir şey bulmaz her şey 100 yılın buluşu mu oluyor? orada bir şey bulmayana kız vermezlermiş. bin yılın buluşu da segway değil miydi bu şey? onu Amerikalılar buldu ama bu e, herkes mi? bir şey evet işte Yo, bu şun... herkes bir şey buluyor her şey 100 yılın buluşu oluyor ama geçen gün gördüm Hülya Avşar üstünde daha zarıştırıyor maşallahı var Ana kız binmişler zaten Rüya Akşar'la hmm. sevgili kızı binmiş. Yani her şey 100 yılın buluşu ona. Hmm. Bana kalırsa yüzyılım yılın... 100 de de bin... 2007 yeni 100 yılın buluşu Tabii canım. Bu? Son 7 yılda bulunan en güzel şey iPod, MyPod kaç geçti mi onlar? Bu 100 Yo, onlar değil Onlar da miydi? bu yüzyılım yılın buluşu. Ya bir şey soracağım. Hmm. Zaten o... Bu, bu neydi? adı ya? Segway miydi? Segway. Evet. Onu, o ilk çıktığı zaman da böyle ikna edici bir buluş gibi görünmemiştik. Tabii canım. Ki, canım. Herkes hayal kırıklığına uğradı. Ya böyle gider. Aman buluş geldi, buluş geldi dedik. Hiçbir <gülüyor> şey yok. Tripporter'ün küçüğü gibi bir şey. Pardon tripporter'de 3 tane var. Yani bunu saç ayağının 3.sini yok gibi düşün. Bu çok komplike bir, bir, bir, bir hata buluş. bir buluş. Baştan aşağı hata. Bir de daha 100 yıla yeni girdik ya. Kim bilir neler neler çıkacak. <gülüyor> Her mi? gün bir şeyler çıkıyor. Şimdi Japonlar... O lafı düzeltip başla. Yüz yılın buluşu değil, yeni bir buluş diye bize. Öyle demişler ama bir yani bir buluş zaten buluşu. yeni evet olmaz İnsanların seyahat etmesinde bir çığır açacak bir buluş diye lans ediliyor. Şu anda lansman dönemi oymuş çünkü. Evet neymiş evet. abi? Söyle. Şöyle sekerek ilerleyebilen robot bacağı ne İnsanın var? seyahatinde ne faydası var? Şimdi, şimdi bu ilk başta bu buluş anlaşıldı mı? Evet. Sekerek ilerleyebilir. Yani bir bacak düşünmenizi istiyorum. Bunun mı? üzerinde. Ama bir zarif bir bacak değil. Affedersiniz. Daha doğrusu altta bir ayak. Evet. Gayet geniş böyle 40-40 bin Yere sağlam basan yere bir sağlam ayak. Yere sağlam basan bir ayak. Ondan sonra eklem yeri dizden mevcut. Tamam. Çok güzel hareket ediyor. Eklem yerleri müteharrik kadar... mi yoksa sabit nokta harika abi müteharrik zıplayabiliyor. Şu dakikaya kadar orijinal hiçbir şey yok. Benim bayrağımdan 30 senelik bacağımdan fark yok. Evet. Şimdi... Ama zaten sen bu kendi vücudunla Kendi bacağınla veya bir takım Başka yerlerle kıyaslıyorsan O zaten o buluş Baya bir yol kat etmiş demektir ya, Evet bir şey. Şimdi en üstünde de o, bu robot bacağının e, Hani oturacak bir şey mi yapmışlar Yok mi? abi oturacak falan yok Tek bacaktan mütevellit bir şey bu Ya bunu Tamamını bu... yaptığı adamlar hiç bu kadar böbürlenmedi Esas Asimo'yu yapanlar bile bu kadar hava atladı. Bunlar bir tek bacağını yapmışlar Hava 100 yılın Çinle buluşu elin, havasıysa, evet. Bunun kafası var kolu var affedersin beli var gövdesi var. Ama Asimo zıplayabiliyor mu? Tabii canım. Benim bildiğim kadarıyla zıplayamıyor, koşamıyor. Asimo e, şınav çekmeye başladı. Başka başladım. ne yapıyor? Türkü söylüyor muymuş bu bacak? Yok, bir, bir tek bacak bu. Şey yok ki kafası yok. En tepesinde de hani bu e, tuvaletlerde arkada şey olur ya sifonun haznesi. Hı. Evet. Öyle bir şey var. En tepede de herhalde onda da Mekani su var mekanik aksamı var herhalde böyle bunu bitti diyorsun sen tuvaletten bitti diyorsun bu zıplaya zıplaya geliyor <gülüyor> forşetle temizliyor <gülüyor> bu mu yüzyıl diyeceğim <gülüyor> su mu döküyor ne bileyim öyle tuvalet hazinesi arkasında ne yapacak yani bir tek bacaktan e mütevellik <gülüyor> mütevellik <gülüyor> bu karmaşık bir hareketmiş aman ne karmaşık bir robot <gülüyor> için zıplamak evet. e robota uyarlamak çok zor olmuş de <gülüyor> demiş oldu demiş bilim adamı bunu yapan ve çok gururluyuz demiş ve ileride İleride. Bir bacak daha yapacağız. Çift bacak yapacağız. <gülüyor> İnsansı robotlara özellikle engebeli arazide daha hızlı ve güvenli şekilde e, ilerleme imkanı sağlayacakmış bu bacak. Çok özür dilerim de milyon dolar verdiğin robotu evet. Evet. sokar evet. mısın engebeli araziye ya? Millet güzel arabalarını sokmuyor şeye. Ama öyle demeyim. Flaşa gitmiyorlar milyon yani. Milyon dolarlık jipleri road diye bir şey çıkarmışlar. Çamırının. Afedersiniz suyun şeyin içine sokuyorlar ve zevk alıyorlar bundan. Doğru. Öyle insanlar. Robotu yarın bir gün robotu Hı? da sokar şöyle abi şöyle düşün şimdi sen yakın geleceği düşünme biraz daha uzak geleceği düşün. Evet. Yani sen yarın bir gün Mars'a gittin mesela. Tamam. Peki. De asfalt yok Mars'ta. Oraya yapınca her yer muciz. Kendi aracınla gittin. Tamam. Tamam mı? Marstaki arazi nasıl? Kendi aracımı sokmam ayrı ama hadi diyelim soktum. Yani, yani girdin durdur aracını toprak yol ha toprak yol. Giremeyeceğin yerler var arabayla. Nasıl Aynen. gideceksin o engebeli arazinin içinde? Robotu kucağında mı gideceğiz? Robotu olacağım. Sen zıplatacağım oraları. Ya işte o robot bacağının kafasına bir tane kamera sistemi. Evet. O kamera, bacak gezdikçe sen de nereleri gezdiğini göreceksin ve o uygun ben... olan yerlere arabanla birlikte girebileceksin. Çok özür dilerim. Buyur. Ben Bugüne mişey... kadar Evet. neye kamera yerleştirip senden önce gitmesine ihtiyaç duydun. Şuraya gidemiyorum, en iyisi oraya bir kamera gönderip <gülüyor> orayı ben... göreyim dediğin oldu mu hiç? E şimdi Egecim şöyle bir şey var bugüne kadar biz yani hiç daha önce bir insanın gitmediği bir yere gittik mi? Yani Oktay diyor ki imkan verildi de el değmemiş yerlere gittik mi? Ben öyle çok kafeye gittim. Adama daha yeni kamera aldım. Kaç ay oldu bir daha ay yeni, oldu. yeni aldık Kaç bir kamera. Daha ya devam ediyor. Daha bir, bir onu şey Bir şey yapacağız. Bak, ondan, ondan sonra, sonra yerleştireceğiz. Ha, o kamerayı milyon, nerelere monte edeceğiz acaba? Milyon dolarlık alet şimdi hiç güvenemedim. Ben çekmeceye zor koyuyorum o kamerayı. E, o zaten tek bacaklı zor robota bırak. nasıl koyacaksın üstüne? İşte yavaş yavaş, yavaş yavaş yerleştireceğiz. O tek bacaklı robotu gördükten sonra daha ortada tek bacaklı robot da yok ki. Bence yürüyen robot daha kibar. Zıplayan robot yavan olur. Şimdi Asimo'yu düşün. Kibar bir yürüyüşü var geliyor. Başbakanların, cumhurbaşkanlarının önüne. Şimdi o cumhurbaşkanı karşı zıp zıp zıp gelse Eeeh eeeh diye. Ne kadar? Protokol robotuna yakışacak hareket. Peki mi? gerektiğinde zıplayan robot. Senin mesela ne zaman <gülüyor> zıplaman gerekiyor? Sen son ne zaman? Bir dakika, ben en son şey ne zaman zıpladım? <gülüyor> Akıllı. Bir ay demiyorum. Bu sene içinde kaç defa zıpladın? Kaç defa da... zıplaman gerekti? Ben çok net bu cevabım. Ee, pazartesi günleri her Pazartesi zıplıyorum ben. Maçta, maç sırasında. Maç dışında. Çünkü maçta gerçek hayata pek uymayan Eforlar gerektiren bir şey Günlük hayatında ne aralar Zıplaman gerekiyor ee, Ben şöyle son... bir düşünüyorum Geçtiğimiz yıl içinde Bir kere bile zıplamamışımdır hani Belki daha alim büyüsün, hani Böyle şeyler yok. var ya tabelalar Hı. Fail ile bazen şey Buraya değebilir misin falan gibi O tip şeylerde ki o da bence <gülüyor> insana yakışan bir şey değil <gülüyor> Niye abi her insana yakışmayan davranışın içinde ben oluyorum <gülüyor> çok yanlış bir yerden aldın ya Fatih'sa. Hep beni bu tarz davranışlara da E çünkü salatalığı kafasına ezdin geçen gün Duran salatalığı. <gülüyor> yani öyle bir şey yapıyoruz. Mutfak salatalık oldu her yer. Salatalığın başını küçükken ezeceksin arkadaş. Bize böyle öğrettiler. Ya e, zıplama hakikaten şimdi... hiç gerekmemiş şey Gerek ya. Gerek mi? Doğru. Vallahi. Bence ben size bir konuyu söyleyeceğim. Yarın, ama. yarın bir gün Alim büyür. Zıplama. Topu, topu mopu kaçar ağaca çeye. Mesela Opti'ye gelir. Elimde op seferde var. zıplamam gerekir. Doğru. Öyle bir zıplaman gerekir. Ne senin örneklerin? Benim örneklerim olacak. Sert, sert, sert, sert, örnekler. sert örnekler. Onlara girmek istemiyorum. Arzu ederseniz uzak doğudayken hazır siz Japonya'dayken ben Çin'den Buyurun efendim. oraya geçiyoruz. Çin'de <gülüyor> e, maalesef hakikaten e, burada bas bas bağırdık geçen sene ama ne her olur? şey yani dediğimize geliyor. Kimse Kötü bize kulak vermiyor. Işte. Hayır abi. Çin'de bilgisayarlar artık adalet sistemini ele geçirdiler. Bundan sonra yargıçlar bir yazılım yapmışlar bilgisayar giriyorsun suç mesela sen ne yaptı nokta gasp gasp mesela bu ne yaptı uyuşturucu satıcısı bu Başım, ben bu. ne yaptım mesela adam öldürdün adam öldür sen, adam ya, bıça ya, ya, bel ya, ya, bıçaklama tamam. ne evet. mesela tık tık bel altı bıçaklama bölgesine kadar söylüyorsun mesela baldır üstü 2 santim iki parça ceza şey var mı suçu var mı bunu gidiyorsun ya her tahrik var mı tahrik Şöyle, var ah tahrik, tahrik. efedersiniz e, sinkaf etti. Sin etti derken ağır küfür. kaf diyorsun orada ayrı bir menü çıkıyor. Kime? Anaya, babaya, baba, işte, bacıya falan filan diye. Falan diye, diye. Onları iş yer o, yer o da diyorsun. değiştiriyor mu ya kime küfür ettiği? Abi diye. canım değiştiriyor. Yargıda kararı. Tabii. Birinci derece akrabalar. Ana, baba, bacı. Bunlara küfür Yani miras hakkı olanlara küfür edersen daha ağır. İkinci dereceden miras hakkı olanlar. Ebe gider <gülüyor> ikinciye. Mesela komşu, komşuna Komşuya sinkaf Komşuya miras edersen, hakkı mı Hayır yani ikinci derecede olur. Komşularına küfür etti mesela. Buna rağmen bıçaklıdırsa adam... Ama diyor, komşuluk ilişkilerinde göz önüne... Enter'lıyorsun onu. Enter. Enter mı? Enter diye bir tuş var orada. <gülüyor> evet. Ve üstüne zaman size ne diyor? Atıyorum. İdam. Üç yıl. İdam. 3 yıl, 5 yıl. İdam. <gülüyor> Makine çıkarıyor. Çakır çakır basıyor oradan. E, yargıçlar bundan sonra e, biraz daha pasif görevlerde kalacaklar. Bilgisayarlar bu sistemi e, tıkır tıkır işletecekler. Ve e, artık herhalde proje son aşamasına geldi. Çünkü Çin'in nüfusu zaten Otomatikman bildiğim kadarıyla dünya nüfusunun beşte biri adamlar Çin'de adalet sistemini bütün insanlığı Doğru. mapus edecekler. Herkese hapise. Ondan sonra ortada insan kalmayacaklar. Kalmayacak. Robotların devri başlayacak. Başlamış olacak. Ki bu zıplaya en zıplaya dolaşacaklar. Çok bizim üzülüyorum. çok affedersiniz 20 yıl diye baktığımız proje şu anda 2 yıla inmiş durumda. Benden söylemesi. Ve zıplaya zıplaya geliyor artık. Eskiden robotların adımlarını duyuyorduk. Şimdi zıpsutlarını duyuyoruz. Günaydın. Günaydın. Günay, Buyurun efendim. O zaman Brezilya'dan mı, Kolombiya'dan mı? Kolombiya. Kolombiya'dan. Ne getirdin bize oktay Kolombiya'dan? Kolombiya'da uyuşturucu kaçakçılığı. Kadınlı. Gasp. Gasp. Gibi suçlarla evet. adından söz ettiren Kolombiya'da ne üyeleri var? Hmm. Çete üyeleri olabilir mi? Doğru. Çete üyelerinin eşleri bir... E, Eylül yaptılar. Herkes evinden bir şeyler getirdi. <gülüyor> çok güzel. Kolombiya'nın da kısırı çok meşhurdur. Doğru. O kadınlar ne, ne koyuyorlar siz? <gülüyor> Buyurun efendim. Eşleri bir protesto eylemine başladı. Neyi protesto Sizinle, ediyorlar? Hükümeti mi? Eşlerini. Ha. Silahlarınızı bırakın. Eylemi yapmışlar. E, bu. Ama kürkleri giymeyi biliyorlar. Ha. Abi o şarkı paralar şarkı nereden? Nerede elmas yüzükler? Şi Kolombiya Kürtler. yani sıcak iklimi var. Mümbit iklime rağmen herkes bakıyorum. Herhalde seviyorlar kürkü. Allah Allah. Ülkenin en... Hiç iyi bir şey yazmıyor ya Kolombiya hakkında. Ülkenin en belalı kentlerinden biri olan Pereira diye bir yerde olmuş bu. Çok çok bir ee, oktay. En büyük destek de belediye başkanından gelmiş. Doğru. Bu kadınlar kadınlara mı? Evet. Kadınlar... Öyle değil midir zaten? Bir yani. abilik yaparlar birileri. Kadınların iddiası daha doğrusu isteği şu... Silahlarınızı bırakın, yoksa bir daha bizimle maalesef seks yapamazsınız demiş Oktay, eşlerine. Ne kadar ayıp, eşler arasında seks diye bir şey olur mu? Ya bu da pazarlık mevzusu yapmak çok ayıp bir şey değil mi? <gülüyor> Silahlar bırakın ya, ama bu zaten ülkemizde yapılmıştı. Marmaris'te köye su git, Marmaris'te mi? Nerede? Tam hatırlamıyorum. Böyle köye su getirin, su getirmezseniz Karadeniz'de. Bu hep yapan Çok güzel vallahi. Ya. ya bir erkek yapsa bunu zaten hiç tutmaz. <gülüyor> Malum, akşama fasulye yapmarsan aha zor görürsün. Yok yani yoldalar dedim. Vallahi belediye başkanında ne oluyor? Ben onu anlamadım ya. Belediye başkanında yani şuna... biliyor adamların azılı olduğunu. Azılı ee? mı, azgın mı? Azılı, azılı suçlu. Azılı dediğin azgın değil mi? Ee, azılı suçlu dediğin kim? Mesela iki suçlu var. Ben. Jesse James mesela bence azılı suçlu. Ama azılı olmayan bir suçlu örnek ver. Kader mahkumu dediklerimizi teşekkür ediyorum. Şimdi bu adamlar işlerine devam edecekler. Evet. Büyük karteller var uyuşturucu karteller. Hadinde afedersiniz ben e şimdi aramız çok bozuk iki gündür tık yok. Ben artık bu işleri bırakıyorum demeyeceğine göre. Evet. Belediye başkanı. Aa, bu kadınlar kocalarına ambargo koyacaklar. Yarın öbür gün yavaş yavaş ortalık kızışınca da belediye başkanı olarak ben evlere ziyaretlere başlarım diye düşünüyorum. İşte çok tehlikeli ya. Sür yani, kendini düşünüyor destek o yüzden. Şöyle bir tehlike şey var Şehir büyük şimdi. bir tehlike altında bence çünkü bu adamlar hazırlı değil mi? Evet. Bu adamlar yuvalarında bulamadığı mutluluğu. Çünkü eşine gidiyor eşi ona şey Sırtını gör. dönüyor Sırtına silahını bırakmadın diye. Siyan, doğru ben doğru. tamamen katılıyorum Fahri sana. Ve ne oluyor adam da bünyede biriken sinir, stres, La, hormon, Belediye başkanına. Belediye başkanına değil. Halka direkt halka intikal edin. Ne abi burada bir görüş belirtmeyen adam dikkat çekmez ki bu çeteviyesinde. Nasıl ya? Yani hiç... Adamın işte adam, bünyesi stres dolu diyorum. Suç işlemek için çıkıyordu. dışarıya. Ama burada göz önünde olan kim var? Belediye başkanı. Şimdi hani çiftler kendi arasında böyle kararlar alabilir, birbirlerini protesto edebilirler, şey yapabilirler. Bunlar ama eşler arasında Olur mu bunlar konuşuyor? Belediye Carlos. başkanı araya iki no. yerde. Yüzünü büyümüşsün. Abi sorma, dün gece böyle böyle bir durum oldu. Yapma Al ya. benden de o kadar. Ricardo sende de böyle aynen. Demek ki bu kadınların bir komplosu bize. Haydi gidip belediye başkanını diye oradan hep beraber. Çünkü zaten yakın ya. bunların şeyle dernekle. Bunların be, bir, be. Bir, bir derneği falan vardır kesin Kolombiya'da da. Ha, Hı -hı, meslek de birlikleri varmış faire. Dernek değil de öyleymiş. Çünkü bir zamanlar çok karışıktı yani. Kokainci ayrı, eroinci ayrı. Şimdi bunların hepsi çatı bir altına. çatı altında. Evet. Narkotik derneği, gasp derneği, efendim haraç, rüşvet falan çok güzel bir yapı oluşturmuşlar ve bu yapıyı dinamit gördüler. Böyle bir şey bakalım ne olacak. Kolombiyadan mahkep haberlerle. Mahkepsiz olacağız. Ay Az <gülüyor> önce <gülüyor> birisi ıslık mı çaldı? Yani benden bak. Ay, ay, ay. Bende ne güzel çıkıyor dedim ıslığı. Sen de mi çaldın? Ay, ay, ay. Ben çaldım siz benden çıkmadım. Buyurun efendim. O zaman İspanya'nın başkenti desem size Madrid diyeceğinizi biliyorum. Salamanca diyoruz. Ee, ve polis akademisi orada da gerçekten çok popüler bir e, akademi. <gülüyor> Herkes o akademiye gidiyor. Ve komiserlik terfi, komiserliği terfi edecek polislerin geçtiğimiz hafta sınavı vardı. Ve bir talihsiz olayla e, şahlandı. E, 120 tane polis dakikalarca, dakikalarca derken en az yarım saat 45 dakikadan bahsediyorum. Çok affedersiniz. Kurdukta bekledi. Ee, Bu mu haber? Şimdi akademi yetkilileri polisin halka nasıl davranması gerektiğine dair bir film. Bizde vardı eskiden mesela... Eğitici filmler. Eğitici filmler. Banklara adını kazıyan çocuğu Uyarıyor şey yapıyordu. Dikkat, dikkatler vardı Heh, işte. Dikkat. Tamam. Sen ne yaptığını zannediyorsun diye elinde bıçağı olan adama da öyle denir mi ya? Aman bıçak dediğin de şöyle mi, şey bir fay. Ama gene Çakıyor. acıtır mı Oktay? Valla Oktay hakikaten. E, 120 polis dakikalarca böyle bir film seyretmeyi beklerken maalesef ki bir e, teknik hatadan dolayı Ege'nin askerlerini yaptığı... <gülüyor> Erzurum'la ilgili bir belgesel mi seyretmişler? Evet, sinemada yani öyle bir sorunlar yaşanmıştı hatırlıyorsanız. İtfaiye meydanında gördüğün sektörle ilgili mi? Öyle diyelim. Ya sanki bu yayında hiç telaffuz edilmemiş bir şey gibi niye herkes göz ediyor? 45 dakika boyunca porno mu dayanmışlar komiser aday. Evet evet polise nasıl davranınız be da, e, halka nasıl davranmanız gerekir adlı e, film seyredilecekken sen tut 45 dakika hiçbir tabi bunlar da komiserliğe terfiye çekler ya. Evet. Buradan soru çıkar mı diye herhalde dikkatle izlenir. herkes not alıyor. Bir tane Böyle mi davranacağız? Şöyle mi davranacağız? Halkımız böyle yapınca hocam, demek böyle davran. O zencinin o adama öyle davranması doğru. Hemen orada hocam diyorlar. Birbirlerine oradan çepeyyorlar. Notları alıyorlar ve 45 dakika sonunda birileri uyanıyor. <gülüyor> 45 dakika sonra mı uyanıyorlar? Evet, ancak sizin çünkü sonuna gelindi. Uyanır tabi Konsantre olduğu şey başka çünkü 45 dakika boyunca. Hocam orada önemli olan şey değil davranış metodları adlı ee, bir dizi zaten ortada herhalde iki tane metot var bilemedin üç <gülüyor> metotlar belli ee, ve bu karışıklığın nedeni şu anda araştırılıyor ne ee, olabilir bu karışıklığın nedeni <gülüyor> cd'ler karışmış olabilir başka bir şey olabilir mi ya bu karışıklığın nedeni bilinçli yapılmış olabilir bilinçli bir aktivite olabilir mi hocam Yok siz yani daha ya. iyi bilirsiniz çünkü bu sektörün tam yani ben burada uzman diyebileceğim bir adam var karşımda uzmanını yakalamışken çok <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyorum <gülüyor> Nedir yani? Nasıl hatalar olabiliyor yer yer? Atıyorum orada sizi Braveheart'ı seyredeceğiz. Şimdi bazen radyoda da oluyor öyle şeyler. Eskiden olurdu şimdi kalmadı da. CD teknolojisinde üst üste CD koyma diye bir şey vardı. Mesela evet. bu salonun görevlisi. Evet. Her gün orayı süpürüyor, şey yapıyor, tozunu alıyor bilmem ne aletleri kontrol ediyor falan. Günün sonunda salonumuzu temizledik diyerek orada <gülüyor> aletlerin <gülüyor> çalışmasını denerken... Oraya bir deneme amacıyla bir CD olur. Ama bir saniye içeride şey var mı? İnsan var mı? Yok, yok deneme yanaşıyor. Kim olacak gösteri tamam. salonunda? Orada mesela radyoda da öyledir ya hani bu CD çalışıyor mu diye bir tane garantili CD olur. Tamam. Her aletin okuduğu. Evet. Onu koyuyor denemesini yapıyor. Sonra onun için unuttu. Polislerin mezuniyet gününde de zaten biliyorsun İspanyollar Akdeniz kanı taşıdığına heyecanlı ama bunun içinde CD var mı yok mu diye kontrol etmeden eğitim cd'sini koyarlar Ay. o garanti cd'nin üstündeki eğitim cd'si okumaz çünkü garanti cd'yi okunuyor yukarı... alttan onu oku Şimdi polis de sesini de çıkarmaz tabi hemen çünkü belki adam Şu orada ben... hala teste mütabi tutuluyorum diye düşünüyor ha, hemen Geliyor geliyorum i̇steyenler. falan filan diye o da eğitimin bir parçası zannederek sesini çıkarmaz e o salonun görevlisi peki müdahale etmiyor mu olaya o zaten çok daha önce seyrettiği içinden müdahale et o biliyor zaten. Şey demiş, ezberlemiş ya. Şey, şimdi bu at var ya bak bak seyret demiştir. Doğru öyle bir şey olmuştur. Evet. Tatmin <gülüyor> oldunuz mu? Fahir Bey ben tatmin oldu oldum Oktav. Gerçekten şu anda tam <gülüyor> anlamıyla tatmin oldum. Çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> teşekkür ederim. Tatmin kelimesi bugün <gülüyor> hafsalarımızda yer aldı. O zaman sizi stüdyonun dışına davet ediyorum. Mafsal. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar, telsinin sunduğu modern sabahlardasınız. Olaylar, olaylar, olaylar. Buyurun efendim, Oktay Demirci. Fahir de var da o da... Fasit <gülüyor> yerim. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun efendim. Come Fahir. Oktay, come on derken bana değil, benim İngilizcem yetersiz. Sen, come on, Lütfen. <gülüyor> Şimdi spor dünyasıyla ilgili bir araştırma var. var. önemli. Evet. Önemli bir araştırma var. Sporcular genç yaşta neden kalp krizi geçiriyor? Bunun araştırmalarını yaptı Oktay Denirci. Gerçekten buyla bununla ilgili. Buyla ilgili. Bu de güzel konuşuyorsun bir daha. Her gün bu, bu, bu ilgili. Hay bir şey soracağım. Sen demin niye içeride düdüklü tencerem yok diye bağırıyordun? <gülüyor> Çünkü öyle bağırıyorum. Düdüklü tencerem yok. Yok benim düdüklü tencere. Çünkü kadıya bana böğünce yaparken koy onu düdüklü tencereye bir bardak suyla dedi. Anlatıyorum anlatıyorum düdüklü tencerem yok diye o zaman iki bardak suyla tencereye koy falan derken ben orada biz sililerim kopmuş tabi düdüklü tencerem yok ama bu gerçekte de artık yüzleşmeye alıştım. Gerçi. Evinde 3 tane tuvalet var. Bir tane düdüklü tencere yok mu? Çok saçma geliyor. isminden <gülüyor> dolayı herhalde. Düdüklü tencere. <gülüyor> ya yani eskiden bana düdük derlerdi de o yüzden. Şimdi önümüzdeki bir ay boyunca Fahir oyunçun bulaşık makinasını konuşacağız biliyorsun değil mi? Aa ya. bugün mü geliyor? Ne bileyim bugün alıyormuş galiba. Bugün... Fahir anlatsana. Evet bugün geliyor. Ya daha almadın herhalde. Ama bugün, bugün geliyor. Kendileriyle sözleştik. Brezilyalı araştırmacılara göre ağırlık kaldırma esnasında... Ağırlık kaldırma derken bodybuilding. Bodybuilding. Bodybuilding. Bodybuilding body evet. Ağırlık kaldırma esnasında nefesin tutulması... Bak şöyle. Evet yanlış. Diye kaldırınca mı? Aynen o şekilde. Göz içindeki basıncın geçici bir süre yükselmesine neden oluyor ve bu da göz sağlığını tehdit ediyormuş. Hipertansiyon. Bunu, ee, bunu buna kesinlikle dikkat edilmesi gerekiyor. Bizim araştırmacılar. Ben şimdi gösteriyorum sana. Ağırlık kaldırım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve sonlara doğru. <gülüyor> e işte, tutma... hocam, hocam, bir el atalım. <gülüyor> Orada yakınlarımızdan yardım. <gülüyor> Özellikle bench press denen teknoloji de evet. yani sırt üstü yatarak ağırlık kaldırma evet. deniyormuş bunu. Ağırlık kaldırma sanatı diyoruz biz ona. 30 kişiye iki farklı şekilde bu hareket yaptırılmış. Evet. Ve e, ortaya çıkan sonuç... Maalesef işte maalesef evet. nefes tutunca göz sağlığı Nanarkent'te dubleks... O nefes tutunca bileks. zaten bir de şey yapar. Mesela yüksek ağırlıklar altında basınç vücuda eşit olarak dağılmıyor. Bir kısmı gözlere gidiyor. Yoğun bir kısmı da bağırsaklara hücum ediyor. Ve orada e, maalesef... Ops. Ops Başka ne oluyor peki? Nefes tutmadan bu hareket yapılabilir mi Fahir? Nefesi verip yapabilir miyiz Nefesi vererek yapacak. Kaldırırken Hani <gülüyor> en başta mesela <gülüyor> <Vallahi> Çok sirkin <gülüyor> oluyorsun ya Kıyıp Kaldıramaz mıyız Nasıl Nefesi, Nefesi verip mi sonra <gülüyor> Yaptığın zaman Şöyle düşün ee, Bu uzak doğu felsefesi gibi düşüneceğim ee, İçi boşalmış İçi Bak, boş kof. Kof bir, bir elma düşün evet. Fakat bir kurt içini yemiş Hiçbir şey kalmadı Ama sadece kabuğu var Görsel olarak var ama aslında nesnel olarak yok diyebilir miyiz buna? <gülüyor> ben uzak doğu felsefesine de senin kadar hakim değilim. <gülüyor> <gülüyor> ne desem yalan oldun? Su gibi akman lazım anlatabiliyor muyum? Anladım. Rahmetli Bruce de öyle derdi. Su gibi akman lazım. Kerim Abdülcabbar'a mı derdi? Kerim Abdülcabbar olsun efendim. Çok değerli pek çok Çaknoris Norris o dönemde zaten şeye geçmişti. Bu felsefeye geçmişti. NASA'da panik, NASA'da NASA başka da panik. E, gerçekten paniğe kapılmış NASA. E, çünkü biliyorsunuz nereden anlıyoruz NASA'nın paniğe gün, kapıldığını? Önceki gün uzay yürüyüşü için birden uzay gemisi göndermişler. Son panikler. Abi <gülüyor> onu da yollayın, onu da yollayın. Üstüne zil çünkü adamlar. Günayydın. Günay ay, ay, dın dın dın. Bakalım okuduğumuzu anlıyor muyuz? Evet. Köşesine hoş geldiniz. Evet. Geçen Dün hatta dün sen vermiştin Fahir haberi ee, o, Hangi uzay mekiğindeki iki astronot Önceki gün uzay yürüyüşü Ne çıktı UY'deki Uluslararası Uzaya, Uzay istasyonu. Uzay, uzay mekiğinin gönderdi. adı Uzay mekiğinin adı ne gerek var Atlantik Atlantik Records Presents Atl tanks. Bunlar dört tane Atlantik Records Presents tanks. Beşincisinin adını bilmiyorum Uzay yürüyüşü sırasında maalesef bir tane Civatayla e, Somun düşmüş. <gülüyor> araya kaçmış onlar fabrika fazlasıymış. Evet 45 kadar... Ya bu uzaydaki mekik. Çok tamam, O kadar ben sinirlerim şu anda bir bozuk ne ki. Bir sürtünme var ne bir şey öyle havada asılı durmuyor mu bu? Asılı durmuyor demek ki düşürmüşler işte. Zaten düşmek düşmesi demek bir civatanın kaybolması demek. Abi civata Uzayda. ne demek ya? <gülüyor> Mekikte civata diye bir şey olur mu? <gülüyor> Sen neyden biliyorsunuz anne diyorsun? Son... Sonun diye bir şey götürülür mü uzaya ya? Tabii dübel bile götürmüşler Fahir. Nereye? Kaynak yapsalardı diyorsun değil mi sen öyle sıkıştırmayan? Ama bir Çıv arıza olsa oradan... Çekiyorum. Ya abi bu lütfen ya bu hidrolik diye bir şey var ya. Efendim Fahir. <gülüyor> Muhakkaka uzakta o felsefesi gibi ben buna da hakim değil. Hidrolik nedir Fahir? Hidrol Uzay gemi mekiklerinin direksiyonu rahat dönüyor o mu? <gülüyor> <gülüyor> Mesela... Tabii ya bir önceki teknolojide manueldi her şey. Şimdi her şey hidrolik oldu. Vallahi NASA da kriz yaratmış yani bu civata. 40-50 gram ağırlığında bir metal civata bu. Yalnız yüksek hızla uzay istasyonuna çarparsa hafazan Allah acayip zarar verebilir demiş Kafasına, gözüne gelebilir ve kör olabilir Oktay. Onun Öyle için civata, somun diyorsunuz ama bir uzay mekanının bir tane somununu alamazsın. Neydi? Altaydan başlar. Sülalenin elinde malını, mülkünü, her şeyini satsan. O, o, kadar, kadar o derece pahalı. ciddi bir konu. Ee, NASA bunun üzerine paniğe kapılınca hemen Rusları aramışlar. Abi bizim somun. Bizim somun düştü, kayboldu uzayda ne yapalım Siz diye. De fazla var mı diye mi yoksa hani? Hayır canım, bu, bu, bulsunlar mı zorlayalım mı yürüyüş yapan? Astronotlar diye. Abi? Biz eski, yani, yani. Uzayda somun mu arayacaklar? Evet, evet uzayda somun arayacaklar. Şimdi öyle değil mi? askerlikte mesela atış yaptıktan sonra biliyorsun kovanları toplarsın. Evet. O mesela dağıldıysa falan böyle bir sıra halinde gidersin gelirsin. Aynı dizay, dizaynda astronotları yan yana dizeceksin. Rusuydu, Amerikalısıydı, Çinlisiydi. Zaten başka da yok galiba. Yok. Bu üç memleketten adamı dizeceksin. Uzay yürüyüşü. Uzayı baştan aşağı yürüyecekler. Eşek gibi yürürler. Nereye kadar geliyorlar? <gülüyor> <gülüyor> o soğukun bulunana kadar bulunana kadar uzayda adım atılmadı. Belki basmadık yer bırakmayacaksın arkadaş. Marsa ziyaret de böylece gerçekleşir. Yoksa bu adamların bir şey gideceği yapıyorlar. yok ya. Biliyorsunuz NASA ile Rus Uzay Merkezi arasında bir kırmızı telefon var. O kırmızı telefon var ya. Hato Hato bunlar sapık abi. Elektrikman bu ya bunlar. Bu tür kriz durumlarında hemen birbirleriyle konuşuyorlar. Tahrik oluyorlar onlar kırmızı telefonla O yüzden sürekli birbirlerini <gülüyor> arıyorlar. Ne, ne bileyim abi her şeye de kırmızı yakışmıyor ki ya porno porno demek kolay dedin yiy sen ondan fayr böyle Bırak rahat olsun. rahat konuşuyor ama bir noktada da haklı her şeye de kırmızı bir telefon da siyah olsun bir ciddiyeti olan bir telefon olsun. evet abi ya bir, bunun bir şey bir resmiyeti olur lacivert mesela ben resmiyetliyim ki lacivert siyah bunlardan şaşmayacaksın arkadaş hem kir mesela göstermez bir, biz yeni aldığımız telefon gümüş rengi ne kadar güzel ne güzel, güzel sakin benimki siyah seninki ne renk siyah bak gördün mü Kişi Kırmızı Telefon diye bir şey kullanıyor. Herkes telefon rengini söylediğine göre haberin geri kalmışsına bakabiliriz. <gülüyor> Şimdi NASA hemen Rus Uzay Merkezi'ni arayınca Rus Uzay Merkezi tabii haliyle bir vermiş sorunlarına. Ve NASA da bunun üzerine rahatlamış. Çünkü Rus Uzay Merkezi şöyle demiş. Bizim kendi uzay istasyonumuzda Cıvata ve Somun bir tarafa defalarca anahtar ve çeşitli çok daha büyük isimleri... Anahtar cismleri... mı? <gülüyor> ne anahtarı düşünüyoruz? İngiliz, İngiliz anahtarı, anahtarı Abi... Anahtarla mı çıkıyor? Allen Adam anahtarı açıyor mu? <gülüyor> Allen Lokma, <gülüyor> lokma takımıyla <ya>. geliyorum. Açıyormuş. <gülüyor> e <gülüyor> ben onu diyorum ya. cıvata götürüyorsun. Neyle açacaksın abi İngiliz anahtarı? Lokma takımı. Ha İngiliz anahtarı normal. Ben normal cebinde anahtar var zannediyorum. Allen anahtar takımı egecim. Sen evde o kadar bir teçhizat çantası yaptın kendine. Öyle anahtar, anahtar değil mi? canım. Şeydir. somunları açmak için. Elimizden uzay boşluğunu düşürdüğümüz oldu. Anahtar ve çeşitli çok daha büyük cisimleri demiş Ruslar. Büyük hiçbir... cisimler derken daha büyük cisim ne olur abi? Balta balta. Hayır tüp, tüp mesela tüp için İngiliz anahtarı vardır ya. Şöyle ortasından fık fık fık, fık yaparsın <gülüyor> duvarlağından. Mesela o daha büyük cisim oluyor. bu da anahtar ama büyük boy anahtar Onları düşürdük ama hiçbir şekilde bir tehlikesini görmedik. Düşen cisimler istasyon çevresinden yer çekimi etkisiyle uzaklaşıyor ve atmosfere giriyor. Merak etmeyin hiçbir şey olmaz diye açıklama yapmış. Bir şey olmaz, bir şey olmazı <gülüyor> Birisinin gözüne gelecek, ondan sonra göreceksin. <gülüyor> Dünyada mı? Ha. biraz rahat galiba ya. Geniş adam. Yanıyor musun bu Türkiye ile ilişkiler yakınlaştıktan sonra o adamlara da bulaştı. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Haka. Ne oldu abi şimdi şu? Bir... şey bizek neler düşürdük Neler düşürdük ya demiş. İster misiniz bunlar böyle bir toplanıp bir araya gelip ondan sonra toplu düşür. Toplu bir düşsün bir yere. Hafızan Allah. Atmosferde yanar, bize bir şey olmaz. Yalar, evet. Yanar hem de nasıl yanar, <gülüyor> yanmak çözüm değil. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz Fahir <gülüyor> Güzel bir şarkıyla bitirdik Fahir Hadi yarın görüşürüz. Hadi olsun. canlarım Hadi. Hadi öpüyorum selametle. Telsim'in sunduğu Modern Sabahlar yarın sabah devam edecek.